Kaşağ. Annesi İstanbul'a gittiği için kendisinden bir yaş küçük olan kardeşi Hasan'la Dadoruh'un yanından artık hiç ayrılmaz. Dadoruh babasının seyisi, yaşlı bir adamdır. En sevdikleri şey atlardır. Dadoruh'la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek onlar için çok zevklidir. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak Gübreleri kaldırmak, eğlenceli bir oyundan daha çok hoşlarına gider. Dada Ruh eline kaşığı alıp işe başladı mı? Tıkı tık, tıkı tıkı tık, tıpkı bir saat gibi yerinde duramaz. Bunu gören küçük çocuk, ben de yapacağım diye tutturur. O vakit Dada Ruh onu Tosun'un sırtına koyar, eline kaşığı verir, hadi yap der. Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter. Ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdı. Her sabah ahıra gelir gelmez, dadaruh tımarı ben yapacağım der ama adam izin vermez. Ancak boyu at kadar olunca yapabileceğini söylerdi. Boyu atın karnına bile varmıyordu. Oysa en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı tosunun hoşuna gidiyor, kulaklarını kısıyor kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu. Tam tımar biteceğine yakın huysuzlanır. O zaman da Daruh höyt diye sağısına bir tokat indirir, sonra öteki atları tımara başlardı. A Bey bir gün yalnız başına kalır. Hasan'la Dadaruh dere kenarına inerler. İçinde bir tımar etme hırsı uyanır. Kaşağıyı arar, bulamaz. Annesinin bir hafta önce İstanbul'dan gönderdiği armağanlar içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordur. Hemen alıp tosunun yanına koşar. Karnına sürtmek ister fakat rahat durmaz. Sanırım acıtıyor diye düşünür. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine bakar. Çok keskin, çok sivridir. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başlar. Dişleri bozulunca yeniden dener. Gene atların hiçbiri durmaz ve kızar. Öfkesini sanki kaşağıdan çıkarmak ister. On adım ilerideki çeşmeye koşar. Kaşağıyı yalağın taşına koyup yerden kaldırabildiği en ağır bir taş bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başlar. İstanbul'dan gelen üstelik dadaruhun kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezip parçalar. Sonra yalağın içine atar. Babası çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı görür. Dada Ruh'u yanına çağırır. Dada Ruh şaşırır. Kırılmış kaşağı ortaya çıkınca babası bunun kimin yaptığını sorar. Dada Ruh "Bilmiyorum." der. Babasının gözleri ona döner. Daha bir şey sormadan çocuk kaşağıyı kardeşi Hasan'ın kırdığını söyler. Dada Ruh uyurken odaya girdi. ''Sandıktan aldı. Sonra yalağın taşında ezdi.'' der. Babası Hasan'ı çağırır ve ''Bu kaşağı niye kırdın?'' diye sorar. Hasan, dadaruhun elinde duran alete şaşkın şaşkın bakıp sarı saçlı başını sarsarak ''Ben kırmadım.'' der. ''Doğru söyle, darılmayacağım. Yalan çok kötüdür.'' der babası. Hasan inkarda direnir. Baba öfkelenir. Üzerine yürür. ''Utanmaz yalancı.'' diyerek yüzüne bir tokat indirir. Dada ruha ''Götür bunu eve. Sakın bunu bir daha buraya sokma. Hep Pervin'le otursun.'' diye haykırır. Artık ahırda hep yalnız oynar. Hasan eve hapsedilir. Annesi geldikten sonra da bağışlanmaz. Annesi onun iftira atabileceğine hiç ihtimal vermez. Ertesi yıl anne yazın gene İstanbul'a gider. Hasan'a ahır hala yasaktır. Bir gün birdenbire hastalanır. Doktor kuş palazı der. Babası yatağın başucundan hiç ayrılmaz. Hizmetçi kardeşinin öleceğini söyler ve çocuk ağlamaya başlar. Gece uyuyamaz. Uykuya dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözünün önüne gelir. İftiracı, iftiracı diye karşısında ağlar. Perveni uyandırır. Hasan'ın yanına gitmek istediğini ve babasına bir şey söylemek istediğini söyler. Pervin, yarın söylersin der. Sabaha kadar gene gözlerini kapayamaz. Hava henüz ağırırken Pervin'i uyandırır. Ama zavallı suçsuz kardeşi o gece ölmüştür.